Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği Merhaba Merhaba Herkes Tekrar e açık Merhaba. Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr Açık Radyo.com adres sayayım mı? Ayrıca da Açık Radyo Evet o kadar Açık Radyo Yani günün de adresi var biliyorsun 10. yıl şenliğimiz Evet dinleyici destek projesi özel yayında Ben Deniz Ömer Mazra ile berabersiniz ve Jacques ve... Cohen Jacques Cohen tanıdık bir sima geliyor ama. Bundan sonra bana lütfen Goldriff deyin Olur Starkler. <gülüyor> ters oldu. Ha, evet, Bana evet, oldu değil, değil <gülüyor> Starkler. <gülüyor> Bunu <gülüyor> <Doğru>. anlatmak <gülüyor> lazım ama. Şimdi bilmece gibi olmayalım sevgili dinleyicilerimize. Destek olacaklar onlar şimdi bize çünkü. Doğru ama anlatmadan önce ben bir şey söylemek istiyorum. Ben şu anda kimin biliyor musun? Çok meşhur biriyim. Yani yeni bir şey mi bu? Yeni çok yeni. ...beni şöyle biliyorlar... ...Aralık Hareketi'ne yeni katıldım ben... ...ve Esmer Madra'nın babasıyım. O sen misin? Evet. <gülüyor> Aynı zamanda... Evet, yani Ömer Madra olmak hiç önemli değil. Esmer'in babasıyım ben... Evet. ...ve öyle biliniyorum... ...ve Tuğçe Ağat'u, Ulaş Tuna... Asdepe, Hakan Kurtaş... ...ve Efe Tunçer'in de amcalarıyım. Aralık Hareketi. Aralık Hareketi'nin... ...çok güzel çalıyorlardı. o acayip, acayip hmm. ve bizim için çağdılar... ...gerçekten... ...yani ben işte onlar sayesinde... ...meşhurum anlatabiliyor muyum? Evet, işte yani daha da meşhur oldun... ...zaten yani biraz biliniyordun orada burada... ...ama Esmen'in babası olarak... ...bitmiştir abi olay. Evet, bundan sonra bana öyle diyecekler... Esmen. ...Aralık Hareketi'nin... ...amcası. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Tıkın. Waldorf? Şimdi... Ay öyle stardır. <gülüyor> Şimdi Waldorf'a geçelim. Buyurun sizden berkliyorum. Efendim yıllar önce biz Ömer abiyle işte sekizlere dirsek dirseğe çalışırken olmayacak şeylere böyle aynı anda gülme gibi krizlere kaptırdık ama tabii yaş gereği <gülüyor> gülmedeniz. <gülüyor> gibiydi kafamızda sallanırdı <gülüyor> bir gün sanıyoruz Leyla Aktay e, bize baktı ve siz şeyi andırıyorsunuz dedi Maputo'daki üst locada oturan iki tane ihtiyar her şeyi eleştiren her şey ama her şeyi gülerek eleştiren ve bir mutlaka Maputo'nun son sözünü onlar söylüyor arada da söylüyorlar ama son sözü, son sözü onların, kesin onlar kesin söylüyorlar yani onların söylemediği bir kapanmıyor Muppet Show yani. O, o bakımdan benzetmiş olabilir <gülüyor> <gülüyor> Yoksa yaşımız da... Ha ama hakikaten iki beyaz saçlı adam... E ...sevgili dinleyiciler böyle... ...kafalarını evet, birbirlerine abim, doğru sallayıp... Aramızda bir fark var yalnız... E, ...ben boyatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama artık Esmen'in babası olarak... ...belki de farklı bir renge boyatman gerekebilecektir. Beyazdan başka bir renge mi... ...boyatmamı? <gülüyor> yani diyorsunuz? bir şey ekle. <gülüyor> Röfle <al> yaptı. <gülüyor> yaptı benim babasısın abi artık. Evet, doğru. <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler, şaka bir yana biz burada aslında çok ciddi bir amaçla buradayız. Ömer abi, bin milyonlarca sayfasının içinde aradığı sayfaya ararken ben amacımızı size anlatmaya çalışıyorum. Dilim döndüğü kadar destek yani bir bu seneki çok güzel bir slogan bulmuşuz açık radyo olarak. Bağımsız bir radyo neyle yaşar diye biz on yıldır sizle yaşıyoruz, sizin desteğinizle yaşıyoruz. Elbette dinleyicisiyle. Dinleyicisiyle yaşar tabi. Siz dinleyici zaten onları kastediyorum. Mikrofon evet. onlara gidiyor Ömer abi. Pardon statler. Evet o oldu. Şimdi bu senede dokuz gün, 99 saati kapsayan bir özel yayın yapıp yayınımızı tamamıyla değiştiriyoruz ve bunu sevmeyenler de var. Fakat bunu yapmamızın Artık eskisi kadar değil. Değil ama bugün bir mektup gelmiş. Dün mü bir dinleyicimizden yine. Ya işte bu çok iyi destek olmayı seviyoruz size ama bu yayında hiç size benzemiyor falan filan gibi. Yok ama hemen cevap çok yazdık. Çok ve... cevabı gelmeye çalışırken evet. beni ama sen cevabı daha iyi hatırlıyorsundur. Yani çok muhteşem bir cevaptı. Size normal yayınımızı yapabilmek için bu ara böyle yapıyoruz anlamına geliyordu benim için. Evet es esmerimle. yani haftanın <gülüyor> e yılın 51 haftasında zaten bu müzikleri çalabilmek başka için. Başka hiçbir yerde pek rastlayamayacağınız kolay kolay rastlayamayacağınız bu şarkıları çalabilmek için bazen üstüne de konuşarak böyle evet. bir hektik bir tempoda. Yani bu haftada öyle üstüne konuştuğumuz sizlerden destek istediğimiz özel haftamız 9 gün bize ediyorsunuz haber etmekle yetinmiyorsunuz çok tandır e, söylemiyoruz çok sihirli bir formül var evet, 0212 yeri. 343 41 41 numaralı telefonu çeviriyorsunuz ve açık radyoya destek olmak için aradım diyorsunuz onlar da size soruyorlar yukarıdan dedi, gönüllü destek ekibimiz gençler hangi programa destek olacaksınız ve kaç saatlik destek olacaksınız gibi size bir yalnız güncel bir haber vereyim Ömer abi ...bulamadı kağıdını. <gülüyor> ya, <gülüyor> yine yine bulamadı. Şimdi 0212 343 41 41'i ararsanız... ...biz de bu stüdyoda bu telefonu duyacağız... ...ve moralimiz yükselecek. Bu desteğe ihtiyacımız var. Daha doğrusu hep beraber, sizlerle beraber ihtiyacımız var. Çünkü biz bu bağımsız hiçbir... Düben suyu, kimsenin dümen suyuna gitmeden, kimsenin kimsenin reklamını yapmak zorunda kalmadan, kimseyi korumak zorunda kalmadan bağımsız bir yayın yapıyoruz. Ona 17 sene oldu mu Ömer, Ömer abi? O 17 seneyi neredeyse e, tam, 6 ayı geçmekte e, yani. Bunu başından beri radyoda olan iki kişiyi dinliyorsunuz şu anda. Bunun da kıymeti var biraz tabii. Değil mi Waldorf? Evet. <gülüyor> Bakın yeni kimliklerimize alışamama gibi bir durum oldu. Doğru. Şimdi aramızda Eraslan da bulunmuyor. Bulduk. Bu ya ibikliydi, nasıl bulamamıştık? Yere düşürmüşüm de. <gülüyor> <gülüyor> evet, artık bu kadar şey yeter. Teşekkür ederiz. Didem, yerdeki listemi buldu gelip buldu ve değerlendirelim mi beni delirmekten kurtardı bu kısa hmm. delikten nereden başlıyorduk hmm. 35 Play -star. Evet Little Mac Çalacağız ama önce bir bugüne kadar şu ana kadar bu sabahtan beri. Ben Destek yeni geldim durumunu bilmiyorum. Özetlersen ben de öğrenmiş olacağım. Ee, sanıyorum 52 kişilik bir destekçi listemiz mi? var. Evet bu kadar. İtiraf edelim ki senin yokluğunda. Estağfurullah ilgisi Waldorf. yok. Da. Sevgili Sen dinleyiciler. Olma, şimdi bizi bu akşam boynu bükük çıkartmayın stüdyodan. Ömer abiyle buluştuk ve desteklerinizi açığını kapamak için lütfen 0 0212 300 Bir kere hemen bir 8 453. isteriz değil mi? Parça çalarken mi? O çok olur. Ne ya da bilmem. Yok sen... yani hemen başlasınlar. Parça çalarken de 8'i tamamlasınlar abi. 2 dakikalık bir parçada değil mi? E tabi ne olacak çünkü 7 hattımız var. 7 hattımız var. Evet çalabilirler ve dinleyebilirler. Waldorf çok iyi bir fikir ya. Evet siz de sevgili dinleyiciler aynı fikirdesinizdir diye umuyoruz ve... Evet Little Mac Tell To Come On Home adlı parçayı çalıyoruz. Kısacık bir parça ve 7 hattımızı da doldurmanızı istiyoruz. Waldorf'la Ben Deniz 0212 343 41 41. If I ever see my baby, tell her to come on home If, any, if I ever see my baby, tell her I'm all alone Yes, I know I did her wrong And I didn't miss my baby till my baby had gone It's been so long since I held my baby, held her in my arms. It's been so long since I kissed my baby If anybody ever sees her, she's as fine as she can be Tell her to stop whatever she's doing and come on home to me If anybody ever see my baby, tell her to come home If, it, if I ever see my baby, tell her I'm all alone Yo! Evet, ilk telefonun geldiğini hissettik. Vislikabilel ve... vuku mu oldu sana? Aynen öyle oldu. Bu lojada otura otura böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> tecrübe, tecrübe. Çok teşekkür ederiz. İlk telefonumuz geldi. Ve... Saat 16.21. Ömer, Ömer abi, pardon Stapler'la şöyle bir arzumuz var paylaşalım istedik. 1630'a kadar yedi en az tabii ya fazlası hiç üzülmez üzmez biz üzülmez, yani. üzülmez. 7 telefon daha rica ediyoruz ben sessizlikle bekliyorum çalmadı onun evet, için ama açılışı yaptı bir kere o ondan sonrası evet, çok olsun, daha sağ olsun. kolay gidecek evet çok sevindirici bir şeydi. Değil bir pikli liste daha <gülüyor> Listeyi kaybettim değil mi? Yok, henüz kaybetmedim. Listeden, listeden bazı satırlar çalınmış. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çalınmış esprisi. yani hayatında yer etmiş bir espridir. Sevgili dinleyiciler ile neyi bulamazsak çalınmış diyoruz. Yani. yani o kadar kıymetli şey var ortada ama böyle küçük bir liste çalındı Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler işte telefonlar çalınıyor. <gülüyor> <gülüyor> Samsun Öremiz güzeli Onlar çalınsın, hırsızlar <gülüyor> çoğalsın. Evet biz ne dinlemekteyiz şu anda? Mike, Michael, Michael Leonhardt ve Avramina 7'lisinden sen ne burcuydun, oldu Belli olmuyor mu iş tarzımdan ve şey, boğa? O sana göre değil, o zaman evet. Bu Dreams of an Aquarian. Evet, değil. Şey ters, burcum bile değil. Ters burcum, akrepmiş benim. Hakikaten de karakter olarak ters. E şimdi akrep, onla evet. da tam tersiz. Ona da bir günaydın diyelim. Günaydın mübliyan? Mübliyan günaydın. Evet, Michael Renart ve Avramina Yedilisinden Dreams of an Aquarian. Aquarian nedir? Ne burcudur? Kova mı? Kova burcu, evet. Evet, kova burcunun düşleri. Bir kova burçlunun rüyadığı. Şimdi hangi burçtayız biz? Koç muyuz? Koçuz. Biz hangi burçtayız? Şu anda... Koçtayız galiba. Neyse biz koç değiliz değil mi? Biz koç değiliz. Evet. Sen neydi? söylemiyorsun. Bana söyletiyor sevgili <gülüyor> gençler kendisi... Es, <gülüyor> Esmer'in babası gizli tutuyor Burcu'nu. <gülüyor> <gülüyor> hmm, i̇yi ben benim en sığam arkadaşım yengeçtir. Oradan bazı tüyolar geldi sen onu mı Efendim? E zaten sen de insan arkadaşlarımdan biri değil kızım? Ben e, değiştirdim burcunu. <gülüyor> Mahkeme kararıyla <ile> mı? <gülüyor> evet tabii. Beğenmedim bunu bir süre <gülüyor> değiştireceğim dedi. <gülüyor> Ömer abi birazcık ciddi olmaya çalışabilir miyiz? İşimiz gücümüz var. Destek istiyoruz burada. Evet. <gülüyor> Ve gelecek tabii. Yani şunu söylemek istiyorum. Açık Radyo'nun en önemli sloganlarından birini hep beraber tekrarlayalım. Biz hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi, ciddi buluyoruz. Aynen öyle. Bu, bu slogan çok gerçek ve hayat sloganı yani. Buna uyan, rahat eder. Evet ama telefonlar Kestip kesildi olur. gibi... Hold Biz of. acaba böyle bir daha önce telefon etmiş bugün içinde destek olmuş insanların adını bir okusak evet, acaba kıs karanlar olur mu diye düşünüyorum. son sayı şimdi e, 52 olarak bize intikal etti. Bugün, bu saate kadar daha doğrusu saat 16.20 16 itibariyle. itibariyle destekleyen destekçilerimizin bir son gelen listesini hemen okuyalım. Erkan Dündar, Mustafa Savaşan, Emre Omacan, Meltem Koçak, Oğuz Korkmaz, Kerem Üçok, Maria Sezer, Ece Genç, Emek Yurdnur, Ayşe, Ayça Konuralp, Duygu Aytaç, Reycan Alkış, Baran Kaya, Leyla Müderrisoğlu, Deniz Kartoğlu, Aslı Didem Danış Şenyüz ve Kaan Şenyüz. Asya Şenyüz Emre Göroğlu Berivan Şengül Haldun Sevinçli Sevilay Sevinçli Haldun Sevinçli iki tane oldu evet, İki belki iki işin çok, çok teşekkür ederiz evet, Üst üste desteklere de böyle Hiç hayır demiyoruz Ve çok seviniyoruz ayrıca da ve, Mim Aziz Özdemirer Müge İlker Serdar değerli ve sevgi babat çok teşekkürler gerçekten çok teşekkür ederiz bizi yükseltti bu destekleriniz. Bu arada Deniz Kartal'ın ismini okurken bir de kendisinden gelen ma I korktum yanlış okuduk falan diye bir tekrar okuyorum. Sen de yanlış olur mu hiç? Olmaz olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Anlattır olmaz olur mu? Çok ama yanlışlarımızı yaşıyoruz doğruları Aynen, da yapmaya öyle. çalışıyoruz. E şöyle bir güzel mektup var e Deniz Kartoğlu'nu hatırlayacağız Daha önceki destek yıllarından da Kendisi de hatırlatmış zaten bize Sevgili Açık Radyo diyor Yıllarca size yazdım Stockholm'dan Roma'dan Şimdi de yazıyorum iki oda bir bahçe Kuzguncuk'tan Aa, Hoş o, gelmiş hoş şey. geldiniz Evet Saat sekizde Çok kıskandırıcı buraları yalnız bilmiyorum Okumasak mı? Okumasak Mütevazı bahçeme çıktım Ay. Kulağımda radyo Açık. Yabani otları temizliyorum, sümüklü becekleri topluyorum, çiçekleri düzenliyorum. İmra Hakikaten imrendirici. <gülüyor> i̇mrendirici değil mi yani? Kulağımda radyo. Açık. O da, da imrendirici. <gülüyor> evet. Tatlı tatlı söyleşiler, güzelim ezgiler, Cem Karacalar, Neşet Ertaşlar, Civan Hacolar. Üç saat nasıl geçmiş anlamadım. Geçen yıl tam da bu zamanlarda iki büyük kayıp yaşadım. İlk bıraktığım hobilerim oldu fotoğraf makinemi ilk bıraktığım hobilerim oldu. Fotoğraf makinemi elime almadım. Hmm. Radyomu dinlemedim. Hmm. Çok büyük bir şey. İkisi de büyük bir İkisi şey. de çok büyük bir evet yaz herhalde bu. Sanki keyif aldığım şeylerden vazgeçerek yaz tutuyordum demiş. Hmm. Kendisi de zaten Deniz Kartoğlu. Ama bugün bir taraftan bahçeyle uğraşıp bir taraftan radyomu dinlerken aslında ne kadar yanlış yaptığımın ayırdına vardım. Sen de bak yanlış yapıyorum diyordun. Bu radyo bir terapi merkezi. Zaman zaman dünyayla insanla bu kadar ilgili olmanızdan dolayı... Bir daha okuyorum çok teşekkür ederiz telefonlar çalıyor. Bu radyo bir terapi merkezi. Zaman zaman dünyayla, insanla bu kadar ilgili olmanızdan dolayı yansıttıklarınızdan umutsuzluğa düşsem de öyle. Düşünmeden edemedim. Söylemeden de edemiyorum. O kadar farklısınız ve fark yaratıyorsunuz ki. Bu radyo, böyle bir radyo, iyi ki var. Ve biz dinliyoruz. Sevgiyle Deniz Kartoğlu Sağolsun Deniz Kartoğlu. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu güzel hisleri için. Gerçekten İmlendirdi sevgi, bize sevgiyle. İmlendirdi bizi ama şeyi düşünün. Bir tek aslında daha az imlendiğim, özellikle benim seninle o kadar yok bile bir yönü var. Bu radyo dinleyebilmek yani. Biz burada oturduğumuzda şu anda radyo dinleyemiyoruz. Evet bu doğru. Bize bahçem, ama, benim bahçem de yok. Benim var. Evet. Ama uzak şu anda benden bahçem. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Fakat bu radyo dinlemek olayı... E, ...mikrofon başında olmadığı zaman dinleyebiliyoruz... ...ama dinleyemediğimiz anlarımız var... ...o bakımdan da imlendirici geldi... ...deniz kartı olduğunu rahat rahat... Radyo dinleyebilmesi mesela... ...hoş bir şey... Evet, Stockholm'dan Roma'dan... ...iki oda, bir bahçe, Kuzguncuk'tan başlıklı... Harika. Terapi Bekleyin. merkezimize bekliyoruz... 0212 343 41 41. Evet, şimdi... ...neyle devam edelim bakalım... Ee, listeyi buldun mu önce List, listeyi buldum buldum listeyi düşürmüşüm yere <gülüyor> şakaydı bu Nur Cihandan geliyor I'm very sorry çok üzgünüm diyor ama biz desteklerinizi bekliyoruz, bekliyoruz. sihirli Sı formül, formül. 0212 343 341. 41 41 Sorry, ...çok üzgünüm falan derken... ...telefonlar da çalmıyor diye düşünürken... Çaldım. ...çaldı. Çaldı. Çok teşekkürler. Çalsın. Çok teşekkür ederiz. Ve biz Nur Cihandan... ...I am very sorry adlı şarkıyı dinlemeye devam ederken... ...sizden de dinleyici desteklerini... ...beklediğimizi bir kez daha söyleyelim. Hedefimiz neydi oldu Aa, hedefimiz... ...dokuzdu saat... ...16.30'a kadar... ...16.32 şu anda ve 4 falan oldu diyebiliyorum... ...hedefimiz tutturamamış durumdayız... ...tutturamamış ...ama yeni ama, bir hedef koyabiliriz hemen... ...ama bir dakika, bir dakika, bir dakika... ...destek olun düğmesinden de... ...internet üzerinden de yapılanlar da olmuş olabilir... ...olabilir, ona biraz geç... ...intikal ediyorum bu stüdyoya edelim. maalesef... ...biz Orkestra Çukuru'nda... ...bugün Kermit'te yok yanımızda... <Gülüyor> ...ama oradan... ...yukarıya doğru bir seslensinler... ...bakalım... Ve Son rakamı da... Evet, şeye de baksınlar, internete de i̇nternete bir tarasınlar de lütfen. Olmamışsa da biz kaderimize razı gelmeyiz ve devam ederiz. Devam ederiz ve destek istemeye de devam edeceğiz. Kih, kih, kih gülmeye de müzik çalmaya da. Fakat önemli yani bu 9 gün burada sizlerden geri kalan 346... <gülüyor> ya bir batı <gülüyor> batı, <gülüyor> batı öğrenemedik her ikimiz de 356 356 günün e, yayınının e, Desteğini bekliyoruz sizden Sizin hepsini sevmiyor olabilirsiniz Ama her zevki göre müzik Özellikle çalınmasına gerek kalmıyor yani Bütün radyolar çaldığı için Müzikler dışındaki bütün müzikler Radyoda var yani Evet ve Onun... yani <gülüyor> Hem biz çalanlar olarak Bu yani Müzik aralarında müzik olan programlar da yapan, sözlü programlar yapanlar da var. Benim gibi ya da sırf müzik programı evet. yapanlar evet. ama yapan herkes bana bunu kimin söylediğini şimdi hatırlamıyorum. Geçen haftalarda duydum. Ha şey Emre Dağtaşoğlu söyledi. Hmm. dilden dile titreşimler... Dinler, evet. programında program. Tade Soka terk ederken yaptığımız partide ve dedi ki yani ben ben de tamamen öğrendim yaptığım işi yani ki bence güzel bir program yapıyor çok çok çok güzel yani bütün teknik detaylarını da insanı sıkmadan verecek şekilde fakat ben de burada hem büyüdüm <gülüyor> hem müziği öğrendim hem de hayatı da öğrendim filan dedi ben de aynı şeyleri düşünüyorum yani biz bu Loce'ye öyle hemen kolay pat kolay çok pat diye çok <gülüyor> haraşütle indirinmedik yani. <gülüyor> Evet buradan reklama çıkacakmışız Mışız. ama bir talepte daha bulunup sihirli formülümüzü hemen, evet. çınlatmalarını rica edelim. Telefonun çalmasını bekliyoruz, destek olmanızı bekliyoruz Açık Radyo'ya 0212 343 41 41. Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve saat 5.30 e tam 20 var ve huzurlarda Oldorf'la statler ya da namı diğer Esme'nin babası. O lakabım bu. Oraya Şimdi iki telefon geldi bu reklam kuşağı süresince ve ondan önce çaldığımız parça ...süresince çok teşekkür ediyoruz... ...ve ee, biz de Hocamız da hoplattı... ...hop evet, hoplattı... ...iki sevindirdi telefon yani. sevindirdi... ...şimdi yeni telefonlara da hazır... ...bu sevinçli halimiz yeni telefonlarınızı bekliyoruz... ...destek telefonlarınızı... ...destek şöyle bir şey... ...Açık Radyo'nun bağımsız yayınını sürdürebilmesi için bir programa destek olabiliyorsunuz bir saatlik 150 liraya veya yarım saatlik 75 liraya. Bunun de, katları da hmm. mümkün. Yani o çok önemli. Katların mümkün olduğunu bilmeniz bence çok önemli. <gülüyor> evet. Ve arkasından yani birden fazla programı o programı destekleyebilirsiniz. Tabii. O destek olduğunuz programın başında ve sonunda adınız destekçi olarak ...zikrediliyor ve, ve size... ...teşekkür, teşekkür ediliyor. geliyor Yapabildiğimiz budur evet. ama... ...bu bir armağan ekonomisi mantığı zaten. O sabahki muhabbetin evet. devamı... ...onu kaçırmışım ben... ...biraz şey kalacağım burada. Sana ses of... yollarız. Açık <gülüyor> kitapta da maddemiz var. bu Yanıma almamışım açık kitabı. Bir boşluk istediğim... ...ben bugün çok da evet. almışım. Şimdi İbibik evet. buradaysa idare ederiz... Bu evet, İbibik burada... burada. <gülüyor> Çek bu, bu bir efsane oldu artık bence. Bu ibibik konusu da playlistimiz her gün kaybolabiliyor ve sonunda genç Gençtürk kızımız ona böyle ibibikler taktı renkli renkli. Yine de kaybolabiliyor ama, ama herhalde olasılık olarak. azalmıştır diye düşünüyorum. <gülüyor> Hayır koca yani aşağı yukarı yedi buçuk kilo ağırlığındaki... Kağıt tomarıyla... E, açık kitabı kaybettim şu <gülüyor> bir maddeden evet, bu kaybetme konusunda yani uçlara varabiliyorsun çalınmış olabilir mi? <gülüyor> bu stüdyoda kurşun kalemi bulamıyorum çalınmış günde 8 kere veya şu şunu bulamıyorum çalınmış günde 8 kere çalıştığım zaman Ömer abiyle dirsektirse duyduğumuz bir şeydi ve her seferinde gülmeyi de becerirdik <gülüyor> e, sen mi çaldın? oldu? Ben de çaldırdım Hepimer abi, çalmazdım. <gülüyor> Sen evet. çaldın, değil mi? <gülüyor> evet. Olur ya... bana hiç sormadı, korktu mu ne? <gülüyor> Senden. <gülüyor> Doğru, haklı olabilirsin. Ee, peki, e, os Mutantes'ten minya Menina'yı çaldın mı? Onu çalmıştım evet. itiraf ediyorum. <gülüyor> evet o zaman şimdi bir daha çalacağız. Çünkü çok güzel bir... Evet. Şey... E, sizi de eğlendireceğiz. Biz de arada. Eğlenceli Eğlenebilir müzik, miyiz? Eğlenebiliriz ama e, siz eğlenirken bizimle, bizi de eğlendiren bu müzikle eğlenirken aynı zamanda eğlencemizde bir ölçüde katlamanın bir yolu var. Bunun sihirli bir formülü var. Neymiş o? 0212 343, 343. Kırk bir, kırk bir Todo uh. Na lua prateada se esconder, E aparecer. Evet eğleniyoruz. Osmutantes'te telefon da bekliyoruz. Minya Menina'yı dinlerken... Aha! E, aha geldi. Ya hep böyle telefon bekliyoruz de. <gülüyor> Waldorf. Hmm. Statter ağzına sağlık diyeyim. Sen söylemedin Şarkı'ya ama telefon çalacağını sen söyledin. Evet. His, hissi kablelluk. Çok teşekkür ediyoruz destekçimize. Çok teşekkürler. Gerisini de bekliyoruz. <gülüyor> 343. 41. 41. Herpes. ecektim Evet, demin çaldı, heyecanlandık ama arkası pek gelir gibi değil oldu. Şimdi gelecek. Öyle mi? Hiss Hissediyor musun? Oskutantes çaldıracak. O, o biz şey. çaldırılmasak bile. Ama biz bekleye bekleye mutant olacağız. <gülüyor> <gülüyor> aman aman. Ol, olabilir vardı. Olduk bile sanki biraz. Yani sanki olmuşuz. Adlarımız yüzden. bile hafif değişti. <gülüyor> Nedense evet. Evet 0 343 41 41i deneyin 13 dakika sonra biz stüdyoyu terk ediyoruz. Daha doğrusu ben terk ediyorum. Ben de bir nefes alayım bari evet, üzüldüm, evet. üzüldüm yeteri kadar telefonda gelmedi belki devam etmem. Evet. Statler. Ortağını görüyorum burada. Ortağım varsa mesela bu devam eder. <gülüyor> o henüz, yani. onun kalbi henüz kırık değil ortağımın. Evet. O... Hoş geldin bir... Mahir. ...Great Expectations'la geldi... Evet. umutlarla geldi... ...şimdi bizim... ...benim yapamadığımı burada... Estağfurullah bu yapamamak için sık... çocukça meslek. oyun oynuyoruz... ...sen oyun oynamıyorsun sen ciddi bir... ...aha, Aha geldi i̇şte. yine... ...işte... Çok teşekkür, i̇şte ...çok teşekkür ediyoruz... çok teşekkür ediyoruz... Osmutantesle Mutantes'le karışık... ...biz mutant olmadan... ...yarım Son mutant... Anda. <gülüyor> ...son anda değiştirmeden... Evet devam edelim ama bu daha vaktimiz var ve hedeflerimizi hala tutma imkanımız da. var. Bu telefonların böyle çalıyor olması hakikaten ümit veriyor. Ümit veriyor. Dün de zaten bazı az ismi lazım değil. Başarfer Baş Aslan senin değil de <gülüyor> bak senden de ne kadar mutant olmak böyle bir şey. Işte. Komutantlar. <gülüyor> Komutantlar. <gülüyor> Golden Phone diye bir parça çalmayı. Fon. Evet, altın telefon. İşte, ah, işte, iyi işte burada. altın telefon. Şuna boyayalım yalnız, öyle altın daha da uygun yaldızla. olur. yıldızla, evet, onu çalacağız şimdi ve hâkatan hatlarımızın dolmasını beklediğimizi bu golden phone'la golden altın telefonu 7 hattımızı da dolduracaksınız diye ümit ediyoruz. Ümit ediyoruz ve Mikaçu and the Shapes grubundan dinliyoruz ama sihirli formülü altın formülü verelim. Altın telefonu beklediğimizi söyleyelim değil mi o Yes takdir 0 212 343 341, 41 41. 41. <gülüyor> Altın telefon fazla çalmadı hiç çalmadı diyebilir miyiz bu ara çık. bu ara evet altın hmm. telefon çalmadı o zaman şu İ şey altın boyayı hemen silebilirim evet silelim asetonla mı kimyasal bir madde kullanılabilir miyiz? Vallahi sanmıyorum telefonu da bozarız belki. Evet oldu. Biz bu işi en iyisi Atala'ya bırakalım. Evet yapalım ama biz artık bir yardım çağrısında bulunmalı evet. evet. Bu evet. telefonlar hakikaten istediğimiz kadar, gerektiği kadar sık Görekti. gelmiyor bizim. Evet bu gelmiyor. Ko koyduğumuz Saatim hedefler... yanlış. Hava mı? Güzel. Güzel. Ne diye? kötü bir ya da ikisi birden, hepsi birden mi? Ama yardım çağrısı yapmanın zamanı geldi ve şimdi size The Beatles'dan Help yardım imdat çağrısını çalıyoruz şarkısını ve ve bu iki dakika 19 saniyelik şeyde altın telefonlar bekliyoruz. Aynen öyle 0212 343 41 bir, kırk bir. Help, evet yardım çağrısının işe yaradığı evet. Beatles üzerinden abi Beatles yarar ya yarar. bak durmadan çalıyor telefonlar bu çok heyecan verici ani bir şey değil. açık halde destekçilerinin bu şey müthiş yani hakikaten insanı yani insanı e, Esmen'in babası olarak <gülüyor> bayağı duyarlandırmıyor değil değil mi evet. oldu <gülüyor> karıştı <gülüyor> Evet ama yardım çağrısı gerçekten Geldi, Geldi. Bir daha da gelsin Çok biraz teşekkür var ederiz yani. Evet bunun için ben saçlarımı beyaza boyamanın yanı sıra Röfle bile yaptıracağını evet, söz veriyor evet. musun? Ama onun ötesinde bir şey daha yaptıracağım bu yardım çağrısına Biraz daha gelirse bir ufak sürprizim var Kılık kıyafetimde de ufak bir değişiklik yapmayı düşünüyorum Ama biraz daha telefon çalarsa Lütfen açınca... arayın çok merak ettim ben Artık dış görünüşüme daha fazla özen gösterip, değişiklikler yapmaya karar verdim. <gülüyor> yardım çağrısının sonuna geliyoruz ve hala bu kılık kıyafet meselesi açıklama değiliz. yapamadım çünkü telefon gelmedi. Evet, fakat ya yani bu bana da zararı oluyor bunun. Merak ediyorum çünkü. Ve o zaman telefon gelmesi lazım. Sonra gelmesi şu Ömer Bey nasıl bir kılığa dönecek, <gülüyor> bürünecek bir anlayalım. Siz de merak etmiyor musunuz? Etmiyorlar. Ediyorlardır. Esmer'in babasının yeni kıyafetini <gülüyor> merak etmiyorlar mı? Evet. evet Röflerler şunlar bunlar. Bir de <gülüyor> <gülüyor> çok beğenecekler. Fakat onlar aramazlarsa sen dışarıda bana söylemeye söz veriyor musun? Veriyorum. Teşekkür ederim. Zaman... Oh rahatladım ama arayın yine de. Arayın yine de. 0212 343 -41, 41 Bir de ipucu verelim o zaman. Vermeyelim. Peki vermeyelim. baş Çalıyoruz. Carl Perkins'den dinliyoruz. Well, it's one for the money Two for the show Three to get ready Now I go cat go But don't you Step on my blue suede shoes. You can do anything But get off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down Step in my face Slander my name all over the place And do anything that you want to do But uh-uh, honey, lay off of my shoes And don't you step on my blue suede shoes You can do anything but lay off of my blue suede shoes Oh, let's go, cat. car you drink my liquor from my old fruit jar you do anything that you want to do but uh, -uh honey lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes you can do anything but lay off of my blues Money, two for the show, three to get ready I go Gold cats, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything, but that's half of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe, blue, blue, blue suede yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. Vallahi gelmedi açıklamayacağım Ama bu şarkı da Carl Perkins besteci Bunu besterken Sözlerinde de şey diyor işte evimi yakarsın Arabamı istersen devirirsin lastiklerini patlatırsın her şeyi yap Ama, ama ben yine de <gülüyor> Mavi süreç Ayakkabılarıma dokunma Bak olmaz diyor Fakat burada bir şey var Bu şarkı Carl Perkins Yazdığı biraz Malumat. Furuşluğun zamanı geldi. Geç bile kalmıştı. Bilgi, bilgi satmanın burada diyor ki bir önemli eleştirmenlerden biri Rock'n'Roll tarihin çok önemli eleştirmenlerinden biri şöyle yazmış. Ya çok güzel yazmış şarkı. Harika Rock'n'Roll başlattı bu mavi süreti ayakkabılarla diyor. Ama bunu meşhur eden elbise oldu diyor. Ve aralarında ya yani aşağı yukarı aynı söylüyorlar ama Elvis'in tonlamasında öyle bir tehdit var ki ya yani her şeyi yapamam bastığın anda ayak <gülüyor> mavi suet ayakkabıma neler olacağını yandın, diyor. Yandın. <gülüyor> yandın diyor ve o o işte Elvis yorum kral. işte o Elvis'in yorum krala evet. onun evet. için kral diyor evet galiba biz bu işi Bitiriyoruz. Bitirirken de sizden çok zaman çalmadan hemen kaçıyorum ben. Sadece The Beach Boys'dan I get around diyoruz. İdare ederiz abi Anlamadım. bir şey. Aynen öyle. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz ve bir kez daha telefon numarasını Tekrar arabada çok yarar var. 0212 343 41 41. Round, round, get around, I get around, yeah, I get around, round round, round, round, I get around, I get Oh! been beat and we've never missed yet with the punch